Twitter üzerinden e, dünyaya emirler yağdıran bir Amerikan başkanı söz konusu. Olabilir, o bizi ilgilendirmiyor. Hı. Oradaki çoban sınıfı onu seçmiş, onlar da vatandaştır öbürleri kadar. Amerika'da vatandaşlığın ötesinde bir de eşitlik state'ler arasındadır. Yani Amerikan ekonomisinin %70'ini üreten eyaletle çöldeki Allah'lık yerde aynı haklara sahip görünüyor temsilci sistem, seçim sistemi bu sıkı federalizm altında yürüyor. Federalizmin sıkıdığı tek ülke orasıdır dünyada. Başka yerde olmamıştır. Federalizm kötü müdür, iyi midir onu tartışmıyoruz şimdi. Ama federalizm dediğimiz sistem tek orada yürümüştür ve yürür. Başkaları hepsi palavra, çakma federalizmlerdir. Yani buna Batı Alman, yani Almanya'nın federalizmi, da Avusturya'nın federalizmi Tabii ki Sovyetler Birliği'nin sözde sosyalist, federalizme hepsi dahildir. Yugoslavya'da yürütmeye kalktı Tito. Tito. Kendiyle birlikte öldü ve çok kanlı bir şekilde patladı. E, onun için bunlar önemli. Üzerinde durmamız lazım. Ve e, herif de ona göre seçildi. Delinin biri. Eğer o sistemde... Bizim bildiğimiz bir rasyonalizm varsa o amca yakında gider. Yani iki yıl falan oldu. Evet iki yıl oldu. O amcanın birinci dönemi bile e, tamamlayacağı çok açıktır. Yani Sam amca mı oturur, Trump amca mı oturur neticede sistem olarak o görünür. O işin sonunda bana öyle bir şeyler görünüyor. Ama görünmese de o adamın ikinci dönemi çok şüphelidir. <gülüyor> Eğer ikinci dönem o seçiliyorsa Amerika bitmiş demektir yani çok açıktır. Zaten daha ilk anda bir sürüsü de kaçtı bakmasan Amerikalılar o kadar evet, gelemezler sıkıntıya. Evet peki Birleşmiş Milletler fonksiyonunu e, sürdürmekte midir Birleşmiş Milletlerin? Hayır öyle mi? şey olmaz Birleşmiş Milletlerde fonksiyon falan süzülmez. Hı hı. Birleşmiş Milletlerin hiçbir teşkilatı iyi çalışmaz biz bunu biliriz. Ben senelerce UNESCO'nun milli komisyonundaydım evet. ve genel merkeze de gidiyordum. Tanıyorum. Geçen haftalarda gene gittim bir programda konuşma yaptım. Yalnız şunu söyleyeyim, o UNESCO olmasa ne olur? İyi olur diyemiyorsun. Evet. Çünkü orada olan bazı şeyler olmaz. Yani ne bileyim ben Malili çok sevdiğim güzel bir kültür bakanı hanım vardır. Cing gibi zekidir. Hı -hı. Bir film yaptı İpek Yolu ve Kadın diye. Düşün, Malili İpek Yolu ve Kadın diye film yapıyor. Yani o filmde gördüğümü başka yerde göremem ben. İran'ın dağlarında Türkçe konuşan bir köylü kadın dokuyor. Tamam, Türkçe konuşuluyor da. Ama 16. asrın Anadolu Türkçesi değil oraya kaçan, göçen, şah sevenleri bulmuş kadın. Bu Bence orada olur, UNESCO'da olur. Öyle insanlar, Hı -hı. öyle gösteriler, oradaki onu seyredenler falan. Yani bu başka şeyler de öyle. Bir sürü de tabii döküntü, palavra işte olabilir. Birleşmiş Milletler öyle bir şeydir. Onun için organlardan ilahi adaleti ve düzeni bekleyemezsin. Ama Orada bazı şeyler de ortaya çıkar. Bir takım ülkelerin kendini göstereceği yer yok bu dünyada. Platform yok. Oralara geliyor. Yani sen ne zannediyorsun? O kadar basit o. Afrika'da öyle ülkeler var ki yani oraya gelen delegeleri bile başkaları getiriyor. Ama o geliyor. Doğru. Oraya geliyor yani. Çok önemli. Peki hocam... E Zaman zaman yine gündeme geliyor. Yakın zamanda yine konuşulur hale geldi. <gülüyor> ee, Uygur Türkleri meselesini e, sizin anayızınızla... Uygur Türkleri meselesinde Çin'e kimse diş geçiremez. <gülüyor> Çin kanun tanımayan, teamülleri olmayan, efendime söyleyeyim kendi başına bir ülkedir. Bununla kimsenin kavga etmeye de niyeti yok. İnşallah da olmaz. Evet. <gülüyor> Çünkü zararı başkası da görür. Orada yapılacak iş o insanları içine almaya hazırlanmaktır. Bu kadar basit. <gülüyor> o tamam mı? konu. Evet. evet. Bu kadar yapamazsın. Başka bir şey. İçine almaya hazırlanacaksın. <gülüyor> Vardır. Alacak müşteri de var onları bu dünyada. Çünkü çok ehil ve kabiliyetli bir millettir. Yazık tabii Doğu Türkistan toprağını bu şekilde terk etmek. Ama bunu düşünmek zorundayız. Şimdi dünyanın Çin gibi bir ülkeyi tedip edecek niyeti yok. Öyle bir şey olmaz. Olsa da zaten kolay olmaz. Anladın mı? Çok evet. fazla çaplar ortalık. Ki Asya'nın yeniden e, bu sanayi devrimi öncesi e, gücüne ulaşması, benim, ekonomik benim, gücüne ulaşması söz konusu. Sanayi devrimi ne sanayi hukuku ne işçi hukuku hiç şey yok. Evet. Kendi tabasını herif köle gibi yabancılara kiralıyor. Adı Komünist Partisi. Evet. Onların komünist partileri de kendileri gibi olur yani bu kadar açık. Bu eski bir medeniyettir. O eski medeniyetin kendine göre girdisi çıktısı olur. Ama bugünkü Çin o eski medeniyeti de temsil edecek bir yer değil. Başka bir şeye gitmeye çalışıyor. Bir ara adam akıllı ahmaktı. Bütün porselenlerini falan kırdılar. Ellerinde koleksiyon kalmadı mesela diyorum. Şimdi bizim top kapının porselenlerine sulanıyorlar. Düpedüz hırsızlık yapmak için vermiyoruz. Hı hı. Yapıyor. Bunları dikkate almak zorundasın. Yani oradaki koleksiyonu korumak zorundayız. O müzenin içinde değil. Başka türlü bir mekanizma kurarak koruyacaksın. Bunlar böyle adamlar yani. Böyle bir tipler bunlar. Çok enteresan. Hı hı. Yani herif birer lir ortaya koysa bir şey için adam başına o nüfusun korkunç bir istihbarat parası çıkar. Bazı edepsiz Avrupa devletleri bunlarla işbirliğine gidiyor sözünü geçirmek için. Mesela Almanya, Federal Almanya Çin'le işbirliğine gidiyor. Çünkü kendinin yapamayacağı bazı şeyler var, gerçekleştiremeyeceği. Parası olması, sanayi olması, üretmesi değil sorun olan. O yetmez. Başka şeyler de lazım. Kuvvet falan. O yok. Bundan birleşmeye gidiyor. Çok tehlikeli. Hı hı. Çok tehlikeli ama yaparlar bunu. Yaparlar. Ve e, bunları göreceksiniz. Peki oldu. Sen şimdi kes artık son, son bir iki tane kaldı. Onları da sorayım Olmaz bitireyim o zaman. Ulan bunu radyo verir mi? Senin aklına geliyor mu bunu böyle? Nasıl? Senin kafa radyo bunun hepsini verir mi iki saat konuşmayı? Şey, parçalara bölüp vereceğiz. Ay bırakacağım hocam. öyle şey olur mu? Ee, Eşref Şefik'in pehrivan tıfrası gibi. Hocam bir de biz sizinle son karşılaştığımızda bir şey söylemiştiniz. Ha. Onu da sorayım izin verin. Çay getirdi, çayı soğuttu evet. E, siz çok önemli bir şey söylemiştiniz. O da e, bu kıyamet teorisine ben artık o kadar da uzak bakmıyorum demiştiniz. Dünyanın kıyamet geldiği... Kıyamet teorisi diye bir şey yok. Hı. Kıyamet teorisi değil, dünyanın çökmesi söz konusu. Bunu ben söylemiyorum. Hı hı. Yani dünya yörüngesinden çıkacak da kıyamet olacak diye bir şey yok. Ama çevreyle ilgili çok güzel mesajlarınız ee, var. Çevrenin tahribatı oldukça zaten atom savaşına falan da ihtiyaç kalmayacak. Bir dönemde ondan korktuk. O çıktı ortaya ondan korktuk. Evet. Şimdi artık ona da ihtiyaç yok. Çünkü anlaşamadığımız atom gücünde insanlar anlaşıyor. Bu bir beladır. Bunu kolay kolay kullanma diyorlar. Ehliyetsiz birinin eline geçecek olursa herkes tedbir alıyor. Çünkü tehlikeli bir oyuncak ama bu çevre öyle değil. Buna dünkü görgüsüz atçin de dahil, Amerika'da dahil bunlar çevre tedbirlerini, kirlilik tedbirlerini atmosferin kurulması tedbirlerini birlikte reddediyorlar. Evet. Yani ne yapacaksın sen bundan? 2 milyar dambull adam yani ortada. Hiçbir ve şey. Sanayi yok. ellerinde gelişiyor. Bu çok tehlikeli ve biz böylelikle çok yavaş bir şekilde ama yavaş dediğinde bin yıl olmayacak. Birkaç nesil içinde Allah göstermesin hakikaten kurumuş bir dünyaya. Ben sordum hatta trilobitler falan yaşayabilirmiş dedim. Ha. En yakın olduğu için o hamam böcekleri falan. <gülüyor> onlar, hayır dedi onlar bile dediler. Yani yok dediler. Böyle <gülüyor> merih toprağı gibi bir şey kalacak. Bir zaman burada hayat vardı gibi bunu diyorlar. Bunu ben demiyorum. Zaten evet, benim evet. deme yetkim yok. Ama bilim evet. yapan insanlar var. Tabiat bilimleri. Ve bunu Bunlar dediğiniz söylüyorum. gibi çok da uzun bir tarihe yaymıyorlar. Yani 50 yıl içerisinde artık gözle tamamen gözle görülür. Gözle görünür neticelerini aldık. Havalar sapıttı. iklim sapıttı. Acayip evet. acayip hastalıklar. Acayip acayip kanser hızlıları. Kanser bitecek. Başka şey çıkacak. Evet. Yani korkunç şeyler yaşıyoruz çok açık. Mesela kanser tekerrür ettikten sonra bir daha ediyor öyle bir şey olmazdı. Nasıl hocam? E, bir ara mesela kanser olan biri üç sene beş sene geçiyor atlatıyor bitti yani onları rahat gidiyor öyle bir şeysi vardı tuhaf garantisi. Şimdi öyle değil bir daha tekerrür ediyor. Sonra bir daha. Bir daha etini zaten ikiye hı. kimse dayanamıyor. Yani böyle saçma sapan şeyler görüyoruz, hı. çok şey oluyor. gıdalar fevkalade berbat. Berbat, evet. Yani bunu dinlemiyor Elif yani mesela bizdeki de dinlemiyor bunlar. Ağır cezalandırılmaları gereken insanlar, hı hı. kanun çıkarılması lazım. Ne münasebet öyle bir ortam yok yani Elif'in yaptığı iş hizmet sayılıyor. O of. da yapıyor şeker zararlıdır diyoruz şekerden beter şey mısır şirbuturu kullanıyor Tabii ki. falan palmiye yağ kullanılıyor palmiye yağ denen iğrençlik kimse buna bir şey demiyor kimse yani. buna bir şey demiyor hatta diyet uzmanları falan bile duruyorlar şekere küfretmek selbest kolay o açık kapı omuzlamak o öbüründe biraz zülfiyarı dokunuyor haklı kim bilir ne yapar herif gangster mi onu da bilmiyorsun yani Doğru. Yani bu işi tek elini tutanlar kimler? Peki hocam, bunlara e, karşı çıkan bir diktatörü alkışlarım. En son sorumu da soracağım. Evet. Sizi de daha yormayacağım. E, biliyorsunuz Milli Mücadele'nin 100. yılındayız. Eee Türk halkı milli mücadelenin 100. yılına nasıl giriyor? Ee, mirasını biraz doğru muhafaza edebiliyor? Biraz daha dikkatli inceleyenler var, biraz daha heyecanlananlar var. Ee, bazı vilayetlerimizde insanlar daha çok dikkatli, öbürlerinde değil. O onların bileceği iş. Bu gibi olayları anlamayan, takdir etmeyen insanların kendileri de hiçbir zaman milli mücadele yapamazlar. 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyıl boyunca bütün Avrupa'da bütün milletler Fransız ihtilalini, İtalyan Risorgimento hareketine son derece saygılı ve hayran olmayı bildiler ve öyle gittiler. Takdir edeceksin. Şimdi adamın birisi oturup da orada kendi lokal milliyetçiliğini yaparak senin şeyine, yaşadığın tarihe falan edepsizlikle bakıyorsa, laf ediyorsa onda iş yoktur, o gidemez. Yani onun kafası büyük ufuklara büyük işler yaratmaya müsait bir kafa değildir. O çok açıktır yani onu size söyleyeyim bu kadarı yeter. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım.